Bugün daha önceki toplantılardan hatırlayacağınız Metin Sarfati konuğumuz. Konumuz birey ve isteğinin bakışından bugünün dünyasında etik, politika ve şiddet. Bugünün dünyasından söz ederken biz ekonomistler genellikle tabii ki sistemden bahsediyoruz. Bu sistem yaklaşık olarak merkantilizmden alırsak 500 yıllık bir tarihe sahip kapitalist sistem. Eğer klasik okuldan alırsak, 200 yıllık, 250 yıllık bir sistem e, hala günümüze geliyor. Ama bazı akademisyenler burada ayırmak isterler. Özellikle 1870'ten itibaren günümüze kadar olan neoklasik iktisatla başlayan ve neoliberalizmle <gülüyor> devam eden e, bu sistemi klasik okulun, daha önceki klasik okulun sisteminden ayırmak isterler. Bunda ne kadar haklılar çok emin değilim açıkçası. Çünkü bugünün gelilen sisteminin eski e, klasik okulda e, kökleri olduğunu ben düşünüyorum. E, tabii ki e, farklı ideolojik boyutları var. Yani Adam Smith'in, Ricardo'nun, klasik okulun e, düşünürleri. Onlar bir filozoftu, aydınlanmanın çocuklarıydı, bugünün neoliberalizmin dünyasını tabii ki istemiyorlardı, o kesin bir gerçek. Ama bu krizlere günümüzde yaşanan, gelinen noktada, bugünün dünyası dediğimiz noktasında elinde sonunda tarihe bakmamız lazım ve klasik okula kadar gidip liberalizmin, kapitalist sistemin ardına düşmemiz lazım. Ben öyle düşünüyorum en azından. E, akademiye içerisinde e, başat olarak bizim öğrettiğimiz iktisat, burada büyük çoğunluğunun doktor olduğunu bildiğim için kısa bir hatırlatma yapayım. Neoklasik iktisat dediğimiz veya egemen iktisat dediğimiz iktisat öğretiyoruz biz aslında. E, bundan çok hoşluk değiliz çünkü e, insandan kopuk piyasa sisteminin aslında mükemmel bir sistem olduğunu, dengeler içinde e, kendini götüreceğini. Ortada bir kriz varsa bile bu kriz muhtemelen ya kötü yönetimdendir ya da yapılması gerekenler yapılmıyor mantığındandır. Sadece iktisadi doktrinler ve düşünceler tarihinde, işte Metin de aynı dersi veriyor, ben de Yasper Kader o dersi veriyorum, sadece orada neoklasik iktisatın dışında bir iktisat olduğunu da, yani krizlerin, müsebbibinin başka yerlerde aranması gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla bugünün dünyası dediğimiz dünya, neoliberalizmin dünyası, bundan çok hoşnut değiliz. Eski dönemlerden çok da fazla değil, 20-30 sene önce ondan hoşnut olmayanlar antiliberal kesimdi. Şimdi kendi aktörlerinin bile bu sistemi taşıyamadıklarını görüyoruz. Ne bileyim işte Cumhurbaşkanımız değil mi? kefenince bir yok diyor. Ali Koç bu sistem böyle gitmez diyor. Papa, Marx aslında din konusunda değil ama kapitalizm konusunda haklıydı galiba diyor. Bunları daha önce 20 sene önce söyleselerdi muhtemelen sosyalist damgası yerlerdi. Dolayısıyla artık sistem kendini de, kendi aktörleri tarafından bile sorgulanmaya başlandı. E, Metin e, de bu şeyde, e, bu e, durumda bu sistemi başka bir yerden, nereden bu sistem koptu? Çünkü klasik okul böyle bir sistem önermemişti. E, bugün geldiğimiz noktada sorun nerede diye insandan yola çıkarak e, ve tabii düşünürlerden yola çıkarak getirmeye çalışıyor. Acaba aç gözlükten mi oldu bu? E, 85 kişinin geliri dünyadaki 85 kişinin geliri e, 3 buçuk milyar insanın gelirine eşit durumda. Dünya Bankası'nın son verilerine göre biliyorsunuz. <gülüyor> 3 buçuk milyar insan. Yani 85 kişinin toplam geliri. Bir e, buçuk milyar insan açlık sınırında e, yaşıyor. E, o zaman hakikaten sistemin e, tekrardan bir gözden geçirilmesi kendi haline bırakılsa bırakılmasa acaba bu sistem ne taraf nereye gidiyor diye bakmamız gerekiyor. Metin de on o, o e, akademisyenlerden biri ve sadece sistem e, fakirlik üretmiyor aynı zamanda o fakirlikle birlikte doğal olarak şiddeti de üretiyor, e, ırkçılığı üretiyor. Bunların hepsinin altında ekonomi politik yaptığını sanırım hepimiz biliyoruz değil mi? Bugün e, Avrupa'daki ırkçı hareketler, Trump. Bunların hepsinin altında yatan neden, işte işsizlik, neoliberalizm, çılgınlığı gibi nedenler. Bu girizgahı şunun için yaptım. Bugünün dünyası dediğimiz ve altında biraz şikayet ettiğimiz dünya, bu sistemin neoliberal kanatın sistemin bir sorunu. Marksist tarafı bunun aslında açgözlülüğün falan bir sonuç olduğunu ...neden olmadığını düşünüyor, ee, yani sistem tıkandığı zaman başka çaresi yok, böyle bundan başka e, üreteceği başka bir e, e, tepki e, ver, verdiği görülmüyor. Bunları üretiyor işte, başka çaresi yok. Sistemin başka bir sisteme evrilmesi için de e, bunlar zaten yaşanması gereken şeyler. Ama liberal açıdan baktığınızda dediğim gibi o sistem hala daha akademisyenleriyle bunun aslında kötü bir yönetim olduğunu, açgözlü insanın e, yarattığını söylüyor. Şimdi e, ben daha fazla sözü uzatmayayım. E, Metin'in lirik anlatımına e, Spinoza'dan, belki Simit'ten e, bu dünyayı tanımaya başlayalım isterseniz. Şöyle yaptık, iki tane yarım saat ayırdık. E, i̇lk yarım saatin sonunda sorularınızı lütfen not ederseniz e, bir soru alalım. Ondan sonra ikinci yarım saatin sonunda da, ikinci soru kısmı başlasın. E, toplantıyla ilgili herhangi bir önerisi olan var mı? Yok, peki. Sizi bu zaman Şimdi e, sevgili Burak arkadaşım çok güzel özetledi, e, kendi bakışından. Sesim geliyor mu arkaya kadar? Geliyor. Gelmeyince el kaldırın, bazen boyumla mütenasip sesimi de onun için gelmeyince el kaldırdım lütfen. Ee, sevgili Burak çok güzel özetledi. Tabii ki kendi perspektifinden bugünkü dünyayı. Ee, dedi ki Marksiz tabii ki insandan değil sistemden başlar. Ben kimi zaman oradan kimi zaman da insandan başlıyorum. Yani Marksizmle mutabık olmadığım yerler var. Dolayısıyla bugün de birazcık özel Bizi ele alacağım, yani insanı ele alacağım, e, çünkü sistemin sonuç itibariyle ne olursa olsun e, Spinoza'nın ayrımıyla cansız bir madde, inert bir madde olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, ne yapacağım, onu da söyleyeyim size, ondan sonra e, içeride dağılabilirim çünkü, ne anlatmak istiyorum diye kafanız karışabilir, ben karıştırabilirim yani. Evet. Ee, yapmaya çalışacağım şu ee, bir kere e, temel sorulsalım modern zamanların başından itibaren başlıyor. Yoksa e, a ile Kabilden itibaren yani şey olarak e, en azından poetik olarak en azından epik olarak destansı olarak e, ilk insanların itibaren yani e, kutsal kitapta yazıldığı kadarıyla mitolojilerde de yazıldığı kadarıyla e, ben o arzudan başlamayacağım. O zaman sonu gelmez zaten. Ee, ben modern zamanlardan bahsedeceğim. Çünkü modern zamanların sonucunu yaşıyoruz. Modern zamanın içinde veya sonrasında yaşıyoruz. Modern derken de çok iyi bir şey kastetmiyorum. Fakat önceden radikal bir kopuşu kastediyorum. Çok radikal bir kopuş. Bunu her zaman altına <gülüyor> çiziyorum. Gerçekten çok radikal bir kopuş. içindeyiz. O radikal kopuşu batı yaşadı. İstesek de istemesek de öyle. O radikal kopuş batıyla başladı. Batıyla başlayan da bugün bütün dünyayı herhangi bir şekilde Hindistan'ın en mücra köyünden Afrika'nın en sessiz kasabasına kadar ve bizim buraya, burayı bütünüyle sarmalamış durumda. Dolayısıyla önce arzunun ne olduğuna bakmak isteyeceğim. Oradan hareketle arzunun dejenere olmuş halinin bugünün dünyasını nasıl yarattığını e, görmek isteyeceğim. Burada tabi çok önemli bir şey çıkacak karşımıza. Benim değişimle ben her zaman kapitalist sistemi kullanmak istemiyorum. Çünkü daha önce yaşadığımız sosyalist sistemde de çekirdek olarak aynı şey vardı. Yani dominant olan unsur olarak ben e, iktisadın sistemi dedim. Bilim olmanın da ötesinde, iktisadın ...bir kültürel değerler bütünü oluşturduğunu düşünüyorum bugün bütün dünyada ve ona teslim olduğumuzu düşünüyorum. Bu kimi zaman kapitalizmi örtüşüyor, kimi zaman onu da kimi zaman kapitalizmi içeriyor bile diye düşünüyorum. Şimdi yapmak istediğim o. Ee, şimdi, tabii ki benim değil cümle. Ee, Descartes'ın diye düşündüm ama emin olamadım, teyit etmediğim için altına yazmadım, ne olur ne olmaz diye. Ee, ama yani e, arzu olarak bildiğimiz şeyi ben biraz sonra olumlu yönlerini de anlatacağım fakat başlarken bunu koymak istedim Descartumu bilmiyorum arzu üzüntüdür ee, istekle arzuyu ayırmaya çalışacağım sonra ama şimdilik ayırmıyorum. Ee, istek istek <gülüyor> nefretle e, şeydir yani Süreli olarak dönen bir duygudur. Burada Spinoza'da Descartes hiçbir konuda şey değil, mutabık değil. Burada işte değilse mutabık. Ee, bu da tümüyle mutabık Spinoza, Descartes'a. İnsan ruhunun e, sürekli bir yerden öbür yere kayarak döndüğünü anlatır. Descartes Spinoza. Bu çok önemli bu ikisi. Tabii ki biz insan ruhunun derinliklerine e, psikolog veya psikiyatri değil, psikanalist de değilim inmeyeceğiz ama oradan işte Burak'ın söyledi yere doğru bir geçiş yapmak istiyorum. Ben insanlardan hareket ederek. Şimdi burada zaten hemen e, Burada da dinledikten sonra iktisadı ve bugün okumak isteyenler zaten buralardan zaten e, bir şeyler çıkaracaklar. Evet, şimdi burada <gülüyor> e, çok sevdiğim bir ressam. E, yani öğrencilerim veya arkadaşlarım bilirler e, İktisatçı için ben iktisatçı değilim. Yani hiçbir iktisatçı e, Rönesans Magret'in Le Magret'in de Şarko şarkonun arzusu. Şarkonun arzusu. Şarko biliyorsunuz kimdir? Şeyde e, tutkü literatüründe. Şarkonun arzusu. Magret'in ünlü ünlü yapısı e, muhteşem bir yapıttır. Şey. E, ve ben iki bunlarla beraber okumaya çalışıyorum. Bir bir insana ait bir bölüm olduğunu düşündüğüm için. Yani denklemler tamam ama ama buralarda asıl denklem öncesi bir dünya var. Şimdi Şarko'nun arzusu, Şarko psikanalistlerin, psikiyatların, burası şey hekim arkadaşlarımız benden çok daha iyi bilirler. Bir şeydir, sembolüdür, e, sembolüdür Şarko Magritte burada, e, burada e, şunu yapmak istiyor, bunu da bir not edelim, görünen ile saklı olan arasındaki görüntü ile hemen bugünün dünyasına dair zaten satırlar okunmaya başlıyor. <gülüyor> Ben bir şey yapmadım. Saklı olay attım. Dünyada doğru. Araya, araya. Görünen yine saklı olay. <gülüyor> araya atmayalım. <gülüyor> Potansiyel enerji. Kine de gider ki. Benim enerjimden karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, muhteşem bir yapı zaten Magript. Magript bugünün dünyasını anlatıyor, süreli. Magript bugünün bunalımını anlatıyor. Şimdi görüneniyle diyor Margaret, saklılar arasındakini çıkarmaya çalışıyor mu ortaya? Yani büyük sana çok Psikanalistin yüz ciz kitap okuduktan sonra ancak varabildiği sonucu Margaret bir tek cümlede anlatıyor. Görüneniyle saklılar arasında bir çelişki ama Öyle bir uyum falan yok diyor bu çelişkinin kökeninde ve ortasında da arzu var. Şimdi ee, iktisatçı yok, hekim var burada çoğunlukta. E, galiba ikimiz daha çok seninle iktisatçıyız. E, temel meselem şu. İktisatçıyı, e, burada kimse olmadığı için hedef yok olsaydı Ercan Mercan iyi olurdu. E, i̇ktisatçıyı, tabii tırnak içinde. hepsi benim çok değerli arkadaşlarım bütün dünyadaki iktisatçıyı, soyut anlamda iktisatçı diyorum, yanlış anlaşılmasın, e, iktisatçıyı düşünmeye davet etmek. Çünkü çok önemli. Çünkü benim tezim, bugünün dünyasının iktisadın ürettiği kültürel bir değerler bütünü ördüğü ve hepimizin de onun içinde Hepimiz. Tümümüz. Her hareketimizin o dünya tarafından örüldüğü. Dolayısıyla her hareketimizin Bakalım nasıl geleceğiz? Arzu, istek ve nefret tarafından. Ee, onun için şeyi çok seviyorum. Ee, şimdi Levinas, Emanuel Levinas'ın iktisatçı için çok önemli değil. Yani. Levinas, Levinas ki felsefeyi zaten sevmez iktisatçı. Felsefe de yani, e, Bakın Levinas ne diyor? Herkes hayatında bir defa en azından felsefe yapmalı. Geçtiyse bir demam, filozof olmak şart değil, gerekli de değil, hata zararlı filozof olmaz. ama bir defa mutlaka diyor Levinas felsefe yapmalı. En azından bir kez etrafına bakmalı ve en azından bir kez odanın içine oturup, kendi başına durup ki artık hiçbirimizin sevmediği bir şey kendi başına durmak, yani bir sürü aletimiz var kendi başımıza kalmayalım diye. Yani düşünmeyelim diye. Evet. Ve oturup düşünmeyelim. Tabii buna önce saçın ihtiyacı var. Çünkü bütün dünyamızı uyarıyoruz. Bilerek veya bilmeyerek. Ve biz sonuçta bütün dünya hepimiz bunun içinde yaşıyoruz. Bu ürettiği değerler bütünün içinde yaşıyoruz. Öyleyse Levinas'ın bu sözü ee, sanki bunun için söylemiş veya ben böyle anladım, o zaman Levinas'la e, Magritte'i yan yana koymayı ben son derece anlamadım. <gülüyor> şimdi e, bir, o zaman bir insandan yola çıkacağım ama çok süratle bireye geçeceğim. Nedir aradaki fark? İnsan çünkü kadim zamanlardan beri, yaratılıştan beri veya evrimden beri, onun içine girmiyorum şimdi hep var insan Nasıl? ama birey böyle değil çok sinirlenenler olur tezime bu tezime karşı birey Batı dünyasının ürünü başka yok birey yok Batı dünyası daha sonra modern zamanlardan itibaren Rönesans reform din atayla tam sonra bunu da not edin. Ee, ürettiği bir şeydir peki birey nedir? Veya ee, biraz ayırımını yapmak için süje nedir? Yani özne nedir? Şimdi buna birkaç tane yaklaşım var. Bir tanesi Descartes'in yaklaşımı. Bir tanesi, ee, tanesi Spinoza'nın yaklaşımı. Çok özetliyorum tabii. Bir de Lacan, Sartre ve Freud gibi düşünürlerin yaklaşımı. Şimdi Descartes'e göre birey aklı olandır. Dikkat edin, modern zamanlar başlıyor. Aklı olan bireydir. Descartes'e göre. Sartre'e göre ve Freud'e göre ve Freud göre ve göre böyle bir şey olamaz. Çünkü yok. Çünkü insan kendinin dahi sahibi olamaz diyor Freud. Bırakın dünya meseleleri üzerine fikir yürütmeyi, düşünce üretmeyi, kendi üzerine dahi düşünce yürütebilecek akıla sahip değildir. İki, geçiyorum tabii bütün bunları süratle ama çok önemli konular. Ee, ayrıca başka ne diyor? Lacan'la Sartre. Ee, şeyde Sartre o çok muhteşem kitabı Dezir ve anda yani istek ve boşlukta e, bir şey anlatılıyor. E, modern zamanların <gülüyor> Veya o öteden beri, Lacan öteden beri e, böyle bir şey mümkün olamayacağını, birinin <gülüyor> mümkün olamayacağını, niye olamayacağını, çünkü istek, hedefine doğru gidip, gerçekleştiğinde boşalacağını, neyin isteği olursunuz? Ve bu sefer, her defasında boşalan isteğin, sahibinde giden de, Büyük bir bunalım yaratacak ve sonuçta istemenin, istemesinin dahi yok yoklanacağı bir aşamaya gelmeyecek. Bu Lacan la Sartre aynı şeyi söylüyor. İkinci bakış. Üç, ben bunu, ben Sartre'nin bu önermesinin iktisadın toplumunda en son vakit kalırsa oraya koyacağım. İki. Üç, benim hareket edeceğim. Spinoza'dan hareketle şöyle bir <gülüyor> bir an içinde olan bir şey değil. Yani lakanın ileri sürdüğü anlamda bir an içinde gidip içinin boşalacağı bir şey değil veya sartırın dediği gibi. İstemenin sürekliliği olan bir şey. Ve temel tezir yeni Spinoza'ya uyarak bu isteğin Olduğu yerde, bu isteğin olduğu yerde ancak modern dönemlerin bireyini var. Temel önermem bu. Birey isteğiyle beraber olur. İstek bireyle beraber olur. Tekrar ediyorum. Temel tezi birey modern dönemlerin ürünü. Spirozer'e Descartes'in ürünü. Çok sembolik iki isim tabii. Onları değil. Niye öyle diyorum? Şunun için öyle diyorum. Benim anlattığım anlamda isteğim olması için, arzudan bahsetmiyorum. Aklın olması gerekiyor. Akıl modern zamanlardan önce yok. Batının dışında hiçbir yerde de yok. Yani bunu batıcı bir şeyle söylemeyin. Yani varsa tersini iddia etebilen söylesin. Daha iyi falan da demiyorum. Dikkat edin, böyle bir şey de demiyorum. Daha iyi de bir taraf da tutmak için de söyleniyor ama yok. O dünyasında kimsenin ismi yok çünkü. Falancanın filancanın oğlu ve kızı olarak anılan bir takım cemaatin böyle partikülleri Partikül. istek akılla beraber var. Aklın oluşması için, onu ispat etmeye çalışan birinci bölümün sonuna kadar, bilincin olması gerekir. Bir, iki, üçün olması için bunun olması gerekir. Modern zamanlardan önce bunu istiyor varsa birisi desin ki Çin'de vardı. Taraf tutmuyor. Varsa birisi desin ki Osmanlı'da vardı. Aşkına da vardı. Pardon. Demokrasinin doğuşunda vardı. Ama bu modern zamanlardan başlattığımı Aynen. hipotez olarak söyledim. Yani. Aynen. Yoksa sonu yok tabii. Beş bin yıllık insanlık tarih tartışmanı. Ama ayrıca sorular bölümünde oraya da bir açıklama getirir. Teşekkür ederim. Ama hipotez olarak o tarihten başladık. Bugüne de ancak öyle bakabileceğim. Şimdi o zaman birey ve istek. Birey isteğiyle beraber. İstek peki o zaman en temelde nedir? Önce en temelde <gülüyor> bütün bir insana teşvil edilebilecek şey partiküleritesi özelliği isteğin örtüleri var olması hayata tutulmam istiyor. Spinoza buna meşru nedendir? Şöyle tarif ediyorum <gülüyor> Spinoza, Etik 3 bölüm 7'de. Her şeyin kendi varlığında sürüp gitmek için yaptığı çaba. Her şeyin kendi varın içinde, kendi varlığıyla beraber dikkat edin, biraz sonra onu Tanrı ve Doğa ile birleştireceğim. Her şeyin kendi varın içinde, yani naturasında, yani var olma biçiminde, yani var olma şeklinde, var edenin şeklinde değil buna dikkat O şeyin fiili, özü, fiili öz. İstek fiili özdür. Dolayısıyla Spinoza'nın o ünlü şeyinden yargılamak değil, Anlamak. istek 20. yüzyıl. Tamamen bana ait. Verir. 20. yüzyıl. isteğin dışarıda bırakılmaya çalışıldığı bir <gülüyor> yüzyıl. İstek bin yıllık projeler uğruna. Ölüm kamplarını yaratan Hitler'le o milyonlarca kişiyi tel tel tel telif eden diğer taraftaki zatı. İsteğin insan natürasine ait olmadı. isteği manipüle edilebileceği. Şimdi çok rahat ediyoruz, öyle. Ama aslında şunu demek istedim Bizim kafamızdaki isteği biz milyonlarca kişiye yapıştırıyoruz. Aslı öyle derken kendileri çeliştirir. Ama olsun. Devam edeceğiz. Şimdi. Tekrar Spinoza'dan istediği bir şey. Her varlığı, her varlığı, her var olanı, her var olanı kendi varlığında sürük gitmek için, varoluş biçiminde gidebilmek için yaptığı çaba ama burada felsefi ayrımına girmeyeceğim şimdi. Burada çok önemli bir şey var. Sonlu bir zamanı gerektirmiyor bu. Sonu, sonsuz olan. Ama belirsiz olan, bir zaman gerektirir, istek, varlık için. Sonsuz bir zaman içinde ama sonunun belirlenmediği bir zaman içinde. Yani kutsala aktıfta bulunuyor ama kutsaldan bahsetmiyor. Belirsizlik kutsala ama belirsiz olduğu için değil, biz bilemediğimiz için, o öyle demiyor. Zaten kendi naturası itibarıyla belirsiz olduğu için bunu söylüyorum. Öylese istek ezelden ebedi kadar var. Nokta. Peki ne var burada? Burada üç şey var. Bu istekte, bu konatüste ne var? Bir tanrı, iki doğ, üç ben. Yani birey diyorum artık. Beyan insan diyeyim şimdi. Bunların tümü kendi varlığımı oluştu. <gülüyor> öylesi ezelde nebreden kadar var. Bunların hiçbirini ne birbirinin dışında ne birbirini içeriyor. Ne birbirini kapsıyor. Tümü birlikte, tümü birlikte konatüsü, yani bu dünya üzerinde, bu dünyalarında, bu dünyalarında değil. <gülüyor> Öyleyse özetleyeceğim. Bunların arasında diyalektik bir süreç. Hangisi hangisinden önce böyle bir ses yok. Öteden beri hepsi birden iç iç. Niye? Niye? Niye? Yok. Özellikle niye üç kere sorup yok dedim. Çünkü öyle. Bunların tümü diyalektik bir süreç içinde birbiriyle birleşiyor. Ve bunların tümü diyalektik bir süreç içinde, kimi zaman bilinç isminde karşımıza çıkıyor, kimi zaman akıl başlamıyor, kimi zaman özgürlük. özgürlük, kimi zaman istek. Bir şey daha, istek öyleyse entreated yani Kendiliğinden yakalanabilen artı veya artı değil aynı zamanda birlikte akıl Aklı da not etmek lazım. İstek bu. Aklı not etmek lazım. İstek bu. Ama o zaman bir takım tehlikeler belirliyor. Bir, her istek, tarihin herhangi bir devresinde, evresinde, mesela bu günde. Mesela 20. yüzyılda yaşananlar 20. yüzyılda yaşaralar yaklaşık 100 milyon kişiye maruz. Nasıl maruzdur? İsteğin ya tümden yaz, yazsınmasıyla ya da istekten aklın çıkarılmasıyla. Bir. O zaman istek akıl çıktığında hiç kalıyor. kalmıyor. Bir, bir daha söylüyorum. İstek eksi akıl, eşittir, ihtiras. İki, büyük bir tehlike daha var. Bugünün Marksistlerinin tutunduğu Spiroza tezi. Büyük bir tehlike var. İstek, büyük kitlelerin, büyük kitleleri isteksizleştirip, küçük bir azınlığın koyduğu normlar halinde isteği bocalayıp, isteksizleşen büyük kitlenin üzerine Ondan sonra onlara işte isteğiniz budur. Demek zaten boş kaldığı için kendi istediğinizi. Evet. De, değil mi? Evet. Onu nasıl becerdiler? edersiniz? İşte i̇stek, nasıl işindeyse şu onlara istek sizle evet. söyleyerek kendi isteğini onlara ezdirip evet. işte İsteksiz bu sizin gibi isteğiniz. Gibi. Evet. Peki, Peki e, o zaman temel bir sorun çıkıyor evet. Nasıl olacak? Nasıl çözümlenir? Nasıl çözümlendi? Çünkü Çünkü Biraz evvel dedik ki bu konatus Tanrı, akıl ve doğa Fakat şimdi benim size anlattığımdan ne çıktı? bir vahşet çıktı 20. yüzyıldan bugüne yaş yaşanan büyük bir vahşet. Bu suya is kendi isteğimizi öbür tarafa hocalayarak veya bugün çok iyi bildiğimiz yöneticinin 20. yüzyılda da çok iyi yaşanan yöneticinin kendi ihtirasını ile hareket edip eyleme geçip <gülüyor> öbür tarafı kendine tutsak edip bir kendi ihtirasını gösterdi. Görkispinoz, aman dikkat. Konatus'ler diyor. Bir yandan sonsuz bir varoluş ararlar Trafik. İtiraf edin. Her konatus emperyaldir. Emperyal kelimesinin mekul. Her konatus emperyalizmin odalıdır. Sonsuz bir varoluş ve yayılma isteği içindedir. Sonsuz bir subjektivite içinden bakar dünya her konatus. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak işte? Peki buradan bir sorun var <gülüyor> mutlaka diyemem gerekiyor takip edenler için konutüsler birbirine girecek demek konutüsler çünkü rekabet hali. üç satın dünyasının bizden istediği de bu artık rekabet alanı konutüsler <gülüyor> birbirine git, girmiş durumda peki bir soru var. Konatus'un içindeki unsurlardan bir tanesi tam İçindeki değil, bizzat. Cevap. Kötü nerede? Bunu sistemi açıklamak yani. Kötü nerede? Evet, insan Levinas'ın dediğini uymak lazım, işteysen bunu düşünmek lazım. Kötü nerede? Yani Pardon bitireyim ki kötü nerede. Sonra bütün sorularınızı alacağım. Şimdi burada bir detay, bir detay vereceğim. Ee, biz arada bir tartışırız beyefendiyle kimdir de kendisi. Şimdi burada ciddi bir detay vereceğim. Kabbala ve Zohar. Kabbala ve Zohar iki tane temel kutsal kitap. Bir bunlarla büyüyor. 17 yaşına kadar. Kabala ve Zohar'ın temel bir tezi var. Nedir biliyor musunuz? Kötülüğün içinde bunu en azından çok çeşitli tartışıyor. Hiç beklemezsiniz değil mi? Kutsal kitaptan bunu tartışır. Tartışıyor. Deyip geçiyor. Neyi <gülüyor> tartışıyor tamamen yalnızca? Kavala ve Zohar, yani çok açık söylemek istemedim, kimseyin şey yapmamak için. Şey. Biraz evvel şunu sordum. Dedim ki, ki tuzlar birbiriyle mücadele halinde, ben seni mücadele halindeyim, ben senin daha yorucu olacağım, daha çok maaş alacağım. Sen onunla mücadele halindesin. Kadın erkek ilişkili bir mücadele, toplumlar birbiriyle mücadele halinde, siyasal liderler kendi ihtirasları için ortalığı kan gölüne çeviriyorlar. Bu doğru mu? Doğru. Ya ama biraz evvel... Bir önermem vardı. Dedim ki bu konatus birbirinin gırtlağına sarılmış bu konatuslerin büyük unsurlarından bir tanesi Tanrı. Hı -hı. O zaman soru herkesin Tanrısı birbirle kavgalı mı? Orada Kabale ile Zohar'a gönderdi. Orada sanki öyleymiş gibi diyor. Çok önemli bir soru. Nasıl açıklayacağız yoksa başka bunları? Şimdi diyor ki şey ustam, bakın Konatus'u nasıl tarif ediyorum? Tekil fikirler var ben, hanefi, beyefendi, sen o, tekil varoluşlar var ve bunlar hekim arkadaşlar şimdi. Evet, Tabi diyecek. De. Bunlar çaresizce, değil mi? Bugün Google ol, ölümsüzlük çabalarını yakalamaya çalışıyor. Bunlar çaresizce, hüzünlü bir şekilde ve unutusuzca durmaksızın yaşamak ister. Bu modern zamanlara. sonsuza kadar yaşamak isterler. Bu da modern zamanlar. Son olmadığı bir dünyaya ait çünkü. Hiçbir Yunan ideologyasını, biraz evvel bir arkadaşım sordu, geleceğiz. Böyle bir istek yok. Bilinir ki sadece Tanrı'lar ölürsüz. Dün var hepimiz. Dedim ya, nereden geldiğimize ancak böyle bakıp biliniriz. Umutsuzluk içinde bu cümle benim. Çığlık çığlığa yaşamak isterler, isteriz. Bütün Konatuslar emperyaldir çünkü. Egemenliklerini en sonsuza kadar Konatuslar ve başka da köleleştirerek yapmak isterler. Durmaksızın, bundan sonrası benim cümlem. O zaman mortalık ne? Mortalık durmaksızın çatışma, durmaksızın hayal kırıklığı. Hepimiz ayar kırıklığı içindeyiz, hepimiz şikayet ediyoruz, beni anlamayız değil. Her birleşme, her konatus birleşmesi, aşk, sevgililik, ulus, halk, millet, işçi sınıfı, aklınıza gelen Cemaat. her birleşme bir kopma, her birleşme bir ayrılık. Cümleler Spinozanın değil. Bu kadar sıradan cümlelerini etmiyor. Ee, kendini var etme güdüsü her konatusun. güdü. Demek ki buradan aklı çıkardı. Kendini var etme güdüsü her an sonsuz bir karanlığın içine, çıkışsız bir gecenin içine yuvarlanabilir ve yuvarlanabilir. Ve yuvarlanmış durum. Zaman bağlıyorum. Evet. Ee, e, burada duruyorum. Tamam, Zamanı bu gerekiyor. sorulara gel. Evet. Soru sorular var. Gelmeden önce Spinoza biraz gözaltımıştı. Spinoza. Keşke söylemeseydim şu ya. Bu bizim sınıfın en acayip öğrencisi söyledi yani. <gülüyor> göz atmıştın dedi. Spinoza üzerine bir 35 beş tane kitap okuyup gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sana <Şimdi> aldık, <gülüyor> söyle özgür bakalım. Spinoza'ya göre insan özgür değildir, özgürlük bir ilizyondur düşüncesi var anladığım kadarıyla. Hayır. Ne yapalım? Sine, özünde var. Özünde var. Hayır. Bak buraya ne koydum? Buraya akıl koydun. Evet. evet. Zaten o yüzden kafa karıştı çünkü e, yine aynı şekilde Tanrı'nın aslında doğa olduğunu, ...bütün evrende panteist bir açıdan değerlendirilmiş sürekli eleştirilerde. Ee, Tanrı'nın aslında doğa olduğunu, kuralları koyanın... E, ...doğa olduğu için özgür olan tek şeyin doğa olduğunu... ...mesela şöyle açıklıyor insan açısından da yanlış biliyor olabilirim. Ee, aşağı doğru akan nehir diyor... ...zaten aşağı doğru aktığını bildiği için ve bunu yapabildiği için... ...özgür olduğunu düşünüyor diyor. Ee, i̇nsanın diyor... Ee, mesela bir kaleme uzanıp alması veya bir ortaya koyması zaten yapabildiği olduğu için özgürlük olamayacağını bu şeklinde bir açıklama okudum Spinoza'dan. Galiba Burak hocamız bir şey söylemek istiyor. Yani sadece iç, içkindir zaten özgürlük Spinoza'da. Yani özünde vardır demek isterim. Siz yoktur diye... Belki de zaten şey. insanı da doğanın içinde aldı. Acaba... Evet. Zorunluluğun farkına kaldı. varmaktır Spiraz'a da hı hı. O zorunluluğu biliyorsun. özgürlüğünüzü. Evet, evet. evet. Yani şey, zaten dersimizde Metin Hoca da söylemişti. Erdemli Erdem dolayı... Küçük, küçük bir şey ilave edeyim. Bitti değil mi sorun? Evet. Değil? Şimdi e, çok zor orası. Çok iyi anlamış olduğunu söyleyemem. Ama şöyle bir şey var. Diyor ki, kendi ifadesiyle. insan. Spinoza, Dekat'la beraber rasyonalizmin kurucusu, batının kurucusu, modern zamanların kurucusu. Ama tamam. tamam. Genel olarak konuşuyoruz şu anda. Bak, aklı koyduk. Diyor ki Spinoza, büyük gereklilikler zinciri içinde, gereklilikler zincirinin bir parçası olarak aklıyla beraber Odan zamanlardan bahsetmeye başladık. Aklıyla beraber <gülüyor> Tevrat'tan çıktı Spinoza. Zohar'la Kavala'ya gidip geliyor. Ama çıktı aklıyla beraber büyük zincir içinde, aklıyla beraber etkin olabilir. Etkin oldukça tabiat dış dünya, tabiat değil. Dış dünya üzerinde etkin olabilir o etkin oldukça dış dünya ona etkin bir şekilde geri dönecektir. Bu süreç içinde insan ile beraber etkin olan bir varoluş biçimi olacaktır. Yani akıl var ama bugün için aklımızda kalacak olan en temelli şey özellikle bugünün dünyasında şu. Eğer biraz sonra ikinci bölümde koyacağım bununla ilgili olabilir eğer bunu tefsir edemezsin diyoruz Pinoza. Onun için politik denemeleri, teoroji politik denemelerin tümü evet. bugün nasıl var olunacağı. Eğer bu yoksa zaten hiçbir şey yok. Şimdi sanıyorum ne özgürlük için iki tip özgürlük var ya. Biri negatif özgürlük bir şeyin olmamasından dolayı bir şey istemek, bir de pozitif özgürlük var. Şu ikisinin arasındaki Ayrı, yani her birilene çok, yani negatif özgürlük pozitif özgürlük çok farklı şeyler. Yani pozitif özgürlük çok, e, yani ideal ve a priori bir şey. Yani herkes özgür olmaysa yani negatif özgürlük bir şeyin olmasından dolayı, yani eksikliğinden dolayı bir şeyi istemek. Belki hani. Spinoza acaba burada özgürlük derken negatif olamıyor? İsterseniz o zaman hanımefendi e, biraz sonraki bölümü tamam, bekleyelim. Tamam. Yo, yo, hayır, sormamanız Şimdi, için değil. Orada çünkü adam, tam adam, bundan adam. bahsedeceğim. Anladım evet, sorunuzu. Hadi. Sonra ikinci bölümdeki sorularınızı isterseniz tekrar buna tamam, tekrarlarsınız. Doğru, doğru. Evet, demek. Demek. Evet. şimdi e, Konatusu bugün ben senden çok farklı dinledim. yani Spinoza ve Konatus deyince benim aklıma yaşama sevinci neşesi gücü geliyordu. Bu da daha çok iktidar e, ve böyle bir çünkü Konatuslar çarpışıyor. Konatuslar e, herkes birbiriyle kavga ediyor. Konatusları kavga ediyor dedim. Konatus emperyaldir dedin. Her Konatus bir diğeriyle bir, bir de şöyle kavga ve bir birleşim, ayrılık gibi bir şey söyledin. Yani burada Konatus'u ben çok karamsar insana dair daha böyle çok gerçekçi, evet istekleri beraber düşündüğüm zaman. Ama o e, neşe ve e, hayat ve yaşama sevincinin getirdiği bir hayata tutunmaktan çok bir, bir isteğin e, olumsuz anlamda insanları bir iktidar savaşına ittiği negatif ve karamsar bir kavram olarak algıladım anlattıklarımdan. Sebep ne? Yanlış Pardon. mı biliyorum Pardon. yoksa burada bir farklı bakış açısıyla, farklı bir bağlamda mı ele almak istedim? Demet'in çok e, yerinde bir güzel bir soru sordu ama e, bütün mesele Hanımefendi için de öyle. Henüz şeyin yarısında olmam. Ee, ama yine de ben bir şeyler söyleyeceğim. Ee, bir mesele daha hızlı geçmek. Şöyle bir not düşmüş mü? İstek eğer yani geçtim burayı. İstek eğer yaşamın bizzat özü olarak yani konatür yaşama anlam veren, neşe verense unutmamak lazım ki bunun alt bana ait istek aynı zamanda ıstıraptır. İstek çünkü acıdır. İstek çünkü hayal kırıklığının başıdır. Eğer diye bir nokta daha düşünmüş, Eğer buradaki akıl devreden çıkarılmazsa o zaman istek var olma nedeni olarak bu hayatta temel olarak neşe kaynağı olacaktır. Aksi takdirde Akılsızlaştırıldığı zaman istek sadece keder ve ıstırap üretir. Şartı var neşenin. ne Onun için, onun için bütün evet, insanlar arasındaki aşka karşı isteğin yani, akıllaştırması ölçüm. Akılsızlaştırılması. Akılsızlaştırılmasındaki yani. temel şey ölçümü, ölçünün kaçması. Aklın olmaması tabi aslında ölçüm. Evet. Yani upuygun fikri evet. aşmak. Daha çok Apollon Diyaniz. Diyaniz o zaman. olsun <gülüyor> Diyan, <gülüyor> Diyan, <gülüyor> Diyan, Diyan, Diyan, da var. Yani. Tamam. Hiç şey geçmiyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu çok o konuda izleyemiyorum. <gülüyor> evet. ne, ne, son şey yapalım, <gülüyor> bir ara isterseniz sizin sorularınızı. Ben çok basit bir şey söyleyeceğim. Ben ıskaladım mı bu isteğin ne olduğunu anlıyor musun? Musabiyah'dan Dure'ye akıl olması gerektiğini, evet. akılın da istekle beraber oluştuğunu söylediniz. Peki daha önce insanlarda yok oldu istek? Yani insan bir şey istiyor. Ne dersin Burak Hocam. O nasıl bir farklılık? Farklı. <gülüyor> yani istek derken neyi anlıyoruz da biz daha önce... İstek derken ama başta söyledim herhalde orayı ha, ha, kaçırdım. kaçırdım. kavram olarak... Modern zamanların başında. Birinci. Ama... Yok. Beş yüz bin altı yüzlerden itibaren, rönesans evet. ve reformdan itibaren oluşan bir yer. Tamam. Orada. Ama onu istek oldu. Yani akılla birlikte ol, olunca... Oluyor. Oluyor. Evet. Peki, akıl isteği de birbirine bağladınız. Evet. Peki, daha önceki insanlar isteği yok muydu, diyorum ben de? İktidiydi. İktidiydi. Daha önceki insanlar da daha... Burası yoktu. Burası oldukça da burası yoktu, demek. İnanmıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanın özünde vardır özgürlük. Homo sapiensin özündedir. Bireyin değil. Özgürlük küçücük bir çocukta bile. Yani daha birey olmadan, o bizim özgür, natüramızdır özgürlük. Yani birey olmamıza gerek yok. Toplum olmadan bile, toplumun içine girmeden hayvanlarda bir özgürlük şeyi vardır. Kuş, Yani kuşlar uçmak ister. Yani nasıl ayırıyoruz onu? orası anlayamıyorum. Bilirsin. Evet, Doktorumuz güzel, güzel söyledi. Sizin cevap veririz. Mi? Şey misin? Evet. Evet. Peki bu soruyu natiftik mi, evet. Peki, soruyu da mi? Evet. Tamam. O zaman bu size cevap ver. Ee, bir benim arkadaşım galiba bir sorusu var soramam ya evet, siz istersen soralım. oradan başlayalım ben şeyi Hocam ben şeyi soracaktım öncükte hani özgül ve doğuştan vardır falan olayı ele altık ya farklı bir şey istiyorum ben şey sormak istiyorum ee, insan zaten kendini keşfet hani benden önce benle başlıyor sonra suji oluyor suji'den sonra zaten bir ekonomi politiği bir keşfetme süreci. Hatta başta akılla, daha sonra ise duygularla toplumda, sempati yoluyla gibi gitmekte. Hani burada aslında oradaki istek ve akıl konusunu şeyle bağdaştırabilir miyiz? Hani öncelikle insan belini keşfediyor. Belini keşfettiği zaman zaten aslında hani Tanrı'nı böyle çekildikten sonra belini keşfiyle başlayan süreç. Daha sonra kendini var ediyor. Varlığının farkına varıyor. O zaman zaten bir şeyler taştan oturuyorum oturuyor. Yani özgürlüğe hita böyle bir şey yapabilirim. Peki, şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Ses gelmediği zaman lütfen el kaldırın daha çok bağırmaya çalışın. Evet. Dışarıda sorulan sorulardan bir kere çok sevindirici sorulan sorular. Çünkü herkesi çok ilgilendirmiş konu. Ee, evet, felsefe diyor Levinas. Herkes hayatta en az bir kere felsefe yapsın diyor. Ne yaptığını anlamak için. Şimdi e, bir şey tekrar açıklayayım. Biraz daha karışık gitmiş olabiliriz. Ee, bir şeyi vurgulamak istedim. Sorulan sorulardan şunu anladım. Bir şeyi vurgulamak istedim. İstek ne şeye götür? Varoluşun isteği neşeye götürür. İstek sürelidir. İstek sartırım veya lakanın dediği gibi tükenen değildir. Ama bir şartla. Çok bağırıyorum, Sıra bakmayın. Politikacı olduğumdan değil, arkadan duyulmuyor. Ama bir şartla. Lütfen önermeleri gözden kaçırmayalım. Bakın üç tane şeyi arkağa arka kendildi, bir tanesi de akıl. Aklın olmadığı istek, biraz evvel gö gösterdim. Karanlığa götürür, yüzde götürür, hayal kırıklığına götürür. Biraz, biraz, biraz kendinizi bugünün dünyasını, bugünün düş kırıklıklarını, 20. yüzyılın dış düş kırıklıklarını, milyoner bin yıllık hayallerin. İnsanın dışlandığı hayallerin, insan isteğinin dışlandığı hayalin veya aklın artık olmadığı ihtirasa dönüşmüş isteklerin, bugün kendi yaşantılarımızdan biliyoruz sonuçlarını. Başlarken bir şey daha söyledim. Acaba şu anda iktisadın sistemi isteği isteksizleştirerek birkaç tane çok basit istekle bizi oyalıyor olmasın? Basit sıradan aklın olmadığı bir hayat yaşamıyor muyuz? Yani bıraktabilir e, yani sınıf şey alışkanlığı. Hani şimdi ben desem ki bir kağıt çıkarın. Alternatif bir hayat biçimi nasıl olur diye yazın. Baştan söyleyeyim. Yüz üzerinden ben de aile hepimiz ona alırız. Bildiğimiz bir bilgimiz yok. Başka, yani, pardon ben şimdi devam edeyim. Yeni arada <gülüyor> şey var. <yapayım>. Şimdi <gülüyor> Freud diyor ki sonsuz var olma isteği insanı şiddete ve nihayetinde ölmeye ve öldürmeye götürür. Spinoza'nın ne yapmaya çalıştığını tabii bir tek Spinoza değil. Yani işte burada ben de varım, benim yorumlarım var. Başka biri, tabii ki Spinoza'yı başka türlü yorumlayabilir. Asıl ben varım. Yani ben çok önemli olduğum değil de Spinoza'nın üzerine bocalamamak için her şeyi ben varım diyorum. Başka biri derli değil. Şimdi bakın Spinoza'ya göre mekanizma nasıl çalışıyor? Spinoza'nın bütün meselesi önce etikte istekten başlıyor. İstek nedir'den başlıyor? Onu yani özetinin özetin, özeti olarak gör. Konatus'u gördük. Konatus ile beraber Spinoza'nın temel meselesi artık kutsalın olmadığı dünyada. Kutsalı dünyadan uzaklaştıranlardan bir tanesi Spinoza. Bu işin mimarı. Ama o zaman temel bir mesele belirliyor. Peki bu dünyada nasıl var olunacak? Bireyi ve toplumu nasıl tutkallaştıracağız Nasıl bir arada tutacağız? Şimdi bir mesele vardı. Dilek biraz evvel dikkatimizi çekti. Evet. <gülüyor> Sonsuz var olma güdüsündeki konatüsler var. Bunlar yola çıkıyorlar. Ve hepsi henüz akılla bütünleşmeden yani modern zamanlardan olacağız. Finoza diyor ki ben aklı getirdim kutsalı yüzyenin dışına koydun. Peki nasıl biraz da olunacak? Bu konatüsler pekala kendi neşelerini büyütme yoluna gidebilirler. Hiç durmadan. Biraz evvel gördük onu. Ama bu konatüsü aldatacak bir şey de vardır. Diyor ki Spinoza bana ait değil bu. Diyor ki Salt ona ait. Diyor ki Spinoza, Konotüsler diyor, emperyal emelleriyle, emperyal kelimesi bana ait. Kendi egemenliklerini sürekli büyütme emeliyle yola çıktıklarında ona ait kelime. Özellikle belirtiyorum. Dış dünyadan diyor, ki bu dış dünya tabiat, ki bu tabiat aslında Konotüs'ün kendisi. Biraz zor ama öyle dış dünyadan gelebilecek rastlantılar vardır. Burada bence Marks'tan ayrılıyor. Bu rastlantıların hangi biriyle karşılaşacağını insan aklı önceden bilemez. Oyselis işte Pinop bugünün bugün bilimine de karşı, deneye karşı deneyle gerçek bulunamaz. <gülüyor> Çünkü diyor bu Tabiatın, dış dünyanın, Konatüsün kendi dışındaki dünyanın tesadüfleri muhtemelen diyor Konatüs'e muhtemelen önce olumlu davranacak. Konotüs de kanacak. Dış dünya bana <gülüyor> olumlu davranıyor. Dış dünya dikkat edin başka Konatüslerdir de aynı zamanda. Ama... Bir müddet sonra diyor, spin olsa dış dünya veya dış konatüsler eyleme geçen konatüsün kendi başına istediği gibi davranmasını engelleyecekler. Karşısına blok olarak, set olarak çıkacaklar. Özgürlüğünü mas edecekler. Yok edecekler. Sonuç neşesizlik, sonuç çatış Orada diyor Spinoza, nasıl bir şeyler diyor? hani herkesin tanrısı birim ne mi bir düşman? <gülüyor> Öyleyse belirleyici olan, dikkat edin buraya, ikinci bölümü anlatmamayı göze alıp ayrıntılarına girmiyorum. Belirleyici olan bir konatüsün, kendi naturası, bir İki, dış dünyanın tesadüfleri. Bir tanesi muğlak, tesadüf. Bugün bilim anlayışıyla pek, yani e, bilim dünyasıyla baş başa olanlar bilir, işte Hilal anlattı geçen gün böyle bir seminere gidiyor, tabii hepimizi biliyoruz. Buradan bilgisayara verileri veriyor, ekonomi etkisiyle, oradan sonuçlar çıkıyor. Diyor ki enflasyon %9, e, %11 çıktığında e, evet ama falan diye geri dön. Peki, o zaman belirleyici olan burada bir şey var. Natura üzerinde bir şey yapamıyoruz. Natura üzerinde bir şey yapamıyoruz. Bir şey üzerinde bir şey yapabiliriz. Yapabiliriz. Özgürlük buradan itibaren başlıyor. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Nereden yapabiliriz? Diyor ki İspinoza, ne kadar çok sayıda, rastlantıyla karşılaşırsa bile, yani rastlantıya ne kadar açık oluruz. Açık olmak için ne lazım? Özgür olmuyoruz. İçsel özgürlük ve siyasal özgürlük. Birinden biri olmazsa, yok. Önce biz iç olarak hazır olacağız dünyamızın yıkılmasına. Hazır mıyız? Ben cevap vereyim değil. İki, üst taraf hiç hazır değil. Asla! Asla! Elinden kaçar her şey. gider. O zaman özgürlük O zaman neşe yok. Niye? Çünkü biraz evvel yazdım karanlık var. İsteklerin kör kuyusunda, Freud'un dediği gibi, güdüsünün kör kuyusunda alacak karanlıkta yürüyen bizler var. Alıcı karanlıklar gidiyor. Korkuyor <gülüyor> <gülüyor> Benim çok sevdiğim bir köpeğim var. O bizden bakıyorum daha daha şey daha düzgün oluyor yolumda. Biz yapıyoruz falan gidiyoruz. O zaman diyor Üstad çok rastantya yer açmak lazım. Niye? Buranın uyanmaya başlaması için ve dış dünya üzerinde etkili olmaya başlaması için. Cümleler şimdi onu. Şimdi usta söyledim. Kusura bakmayın. Çok önemli çünkü. Evet. Okuyorum. Ne kadar çok sayıda dış etken varsa. Hadi bunu siyaseten tercüme edelim. Nasıl ederiz? Şurası. Ne kadar çok sayıda değişik dış etken varsa. Bir daha. Değişik dış etken. Değişik dış etken, çünkü baştan hipotez olarak neyi koydu? Hangisini rastlayacağımızı izleyelim? Hitler'e de rastlayabiliriz, Stalin'e de rastlayabiliriz, Musa'ya, İsa'ya rastlayabiliriz, Buda'ya falan, bir rastlayabiliriz. Eğer başka dış etkeni açıktıysak, bitti. Çünkü o rastladığımızda, bir etmek üzere yola çıktı. Ne kadar çok dış etkenle muhatap olabilirse gerek, biri, o kadar çok birbirini nötralize edebilen bu etkiler, etkenler arasında konatüs yola çıktı. Kendisini artık e, genlemek isteyen yani, muhtemelen diğer konatüslerle karşılaşmaya başladı. Veya tabiattaki başka etkenlerle karşılaşmaya başladı. Frotman başladı. Bir de ne tarafı gidecek? Ne tarafı? Ahmet'in yoluna mı? Ahmet'in yoluna mı? Öbür konat Hüsemi. Boğazını atlasa, Spinoza Hapist'tan öğrendi. Boğazını atlasa yani hani vardır ya e, kendi yumruğunu çelikten zanneden başka birinin yumruğunu yememiştir diye. Yani o da her zaman herkesin gözü yemez. Ancak bu sayede birey kendi yolunu bulabilecektir. Pardon, bir şey söyleyebilirim. Yani aslında şunu mu söylemek istiyor? Pardon. Tutumladım. Ne olur? <gülüyor> tamam. Peki. Şimdi bakın 15, 10 dakika sonra bitiriyoruz. Bakın. Şimdi bakın. Şimdi İyi iyi burayı iyi izlemek lazım bugün <gülüyor> anlamak için. Küçük bir hazırlık. Küçük bir dış etken. Sadece kendi tutkuları için istekleri demiyor kendi ihtirasları için. İstek kelimesini kullanmıyor. Passion, pasyon, ikiraz, her şey hakkında karar vermeye kalkabilirler. Allah Allah. O zaman yok olacak olan diyor, tüm özgürlükler. Ve kamunun, yani ben halkın dedim, halk demiyorum. Bütün kamu, bütün ortak serveti, maddi ve manevi yoktur. O kadar net ve kesin. Çok önemli bir tespit. Çünkü, peki niye? Çünkü insanların entelektüel yetenekleri her şeyi bir anda anlamadık yeterli değil. Bunu anlatmıştım. Şeyler. Adam nörolog değil. Ama e, ben daha geçen hafta tesadüfen onu da söyledim. Bir makale okudum. Bir ünlü Amerikalı nörolog Diyor ki, bu adamın tespitleri nasıl yapabildi? Yani ne bir <gülüyor> röntgen hiç, bir şey olmadan bu analizde nasıl yapabildi? Diyor ki insanlar anlamaz bir anda. Adam bir derdi yok. Seçilmek falan gibi kimseye yağ çekme derdi de yok. Kitabını da kendi yaşadığında bastırmayacak. Sınıfta ders verip de alkış alma şey yok biliyorsunuz adam. Adama ders verme teklifi diyor. Diyor ki kusura baktın. Derse gelmedi gelmen diyor. Şimdi bakın insanların yetenekleri, yani, yani istek, yani neşe, ancak dinleyerek ve tartışarak yapılır. Yani geriye dönüyorum filozofik kısmına ne kadar çok dış etkenle karşılaşmaya açıksa o birek o toplu. Ancak birçok değişik ve ayrık fikri dinleyerek, ayrık, anarşist, anarşik, marjinal, fikir öyle bir şey yok, fikir marjinal olur mu? Ve tartışarak, dolayısıyla özgür olarak, buna imkan bularak, ancak o zaman daha önce hiç bilinmeyen yeni bir fikir burada doğar. Demek ki Spiroza ancak o zaman ortalama insanın aklı çalışır. Herkes Descartes'in Kant, ve Spiroza değil mi? Evet, ee, daha galiba bir 10 dakika var ama ben e, bir ara verebilirim isteyen soru sor, sorsun. Çünkü bundan sonra e, başka bir yere geçeceğim. Ona da bak istiyorsanız -5, 5 dakika bir bakalım. Şimdi ben e, şimdi o e, Spiroza'nın ne kadar e, e, çok, ne kadar e, çeşitli, aynı zamanda dış etkenle e, karşılaşır ve bunu bu saksının içerisinde kıvrım, beyin kıvrımlarında dolaştırırken o hücreleri uyandırır olursa ve dolayısıyla e, bununla beraber e, başka bir şeyler oluşturabilirler. Öteki bireylerle hep beraber. Bir, o, bu bir şey doğru gibi e, bir şey de. Evet. Yani bu yani dolayısıyla bu sizin gözünüz, kulağınız yani dış ortamı kendisine geçirip de yani saksının içerisinde değerlendirirken uyanacak olan, uyumuş olan şeyleriniz yani daha yüzde onunu kullanıyoruz falan hesabının dışına daha da taşarak böyle bir şey o zamandan keşfedilmiş de. Yani Çoluculuk. Başka var ee, mı? Evet, sorusu olan. Devam edin. Sorusu olan var mı? Yok galiba. Son, son, e, o o zaman son on dakika. De, e, anlatacak bir sürü şey vardı. Ben on dakikada biraz toparlayacağım. Tamam, ne kadar bak, toparlayabilirsem. Kalkı değilse benim aklıma akıl geliyor. Evet. Olur. Yani o zaman da neşenin değil, akıl temel koşulu. Ama neşe akıl olmadan olmuyor. Evet. Aslında temel konu. Ön tarafta tekrar kusura bakmayın bağırıyorum. Arkadan işaret geldi. Evet, haklılar. Aslında temel konu. Üzerinde çalıştığım temel konu. Bugünün şiddet dolu ortamıyla ki bu şiddetten ben bir tek öldürmeyi bahset. Yani terörü terörü kastetmiyorum. Yani terör bitse de şiddet üreten ortamıyla eee bu anlattıklarım arasında bir ilişki kurmaya çalışmam. Temel problematiğim bu. Bu şiddetin temel olarak iktisattan kaynaklananını düşünüyorum. Şimdi 1945 çok sevdiğim başka bir yazar diyor ki 1945 ee, yani Üç tane şey görmüş bir yazar. Bir. Ceset imalatını görmüş bir yazar. Tarihte ilk olarak ceset imal ediliyor. Daha önce şu. Başka yaratıklarda da yok. Öldürme var. Falan. Ama ceset imal etmek yok. Ceset fabrikasyonu yok. Günter Anders ilk olarak diyor, ceset imal ediliyor. Bir. Kami bunu görüyor. İki, insan aklının niye, nereden nereye geldim? İnsan aklının o çok övündüğümüz hani gidiyoruz düğmesine bastı hemen ölçtü benim. Hatta şimdi son bir üfleme aleti çıkmış. Hekim arkadaşlarım bilir. Ee, Üfleyin hiç analize gerek olmuyor. Röntgenlere de gerek olmuyor. Bütün sonuçları veriyorum. yeni Benim en en er sevgili arkadaşım. <gülüyor> ee, i̇şte bunun için böyle bir Evet, bu kadar <gülüyor> ağır konuya gerçekten çok lazım. Evet, bir, ceset ibadeti diyor tarihte. İlk. İki, o işte büyük teknoloji ile. Bir tek düğmeye basarak ilk elde 200 bin kişi öldürülüyor. Nerede? Hiroşima. Cesed imalatı 42'de oluyor. Auschwitz'te. 3 sene sonra Auschwitz'i yakalayıp eleştirenler atom bombası için düğmeye basıyor. Kim insanlar? 3. Hiroşimanın sonuçlarını gördükten sonra 15 gün sonra benim için Tarihin en korkunç olayı. 15 gün sonra aynı düğmeye basabiliyor. Kim? İşte hepimiz. Kim? Kim? Bunun olmadığı, ihtirasının tutsağındaki toplum veya birey. Çünkü diyor ki Amerikan Başkanı, eğer onu patlatmasaydık Rus birlikleri girmek üzereydi. Nereye? Japonya. Öyleyse uluslararası ilişkiler bilimcisi ne diyecek? E, Nasıl yorumlamak lazım? Bunun için üzerine 10 tane akademik makale yazılabilir. Bir daha pasıyor. Kusura bakmayın, sınıfta anlatamam ama çok etkileyici bir sahne. Anlatacağım. Ee, Anders röportaj yapıyor basan pilotla. Ne yaptın diyor, biliyor musun diyor. Pilot cevap veriyor, biliyorum diyor. Ne yaptın diyor, verilen emri en iyi şekilde yaptı. Teknolojiyi en iyi şekilde kullandım diyor. İktisadın etkinlik kelimesiyle hareket ediyor. En az maliyetle hareket ettiğini diyor. Bu kavram iktisadın kavramı. Bugün hepimizin tattığı bir kavramdır. Onun sayesinde verimliliğimiz artıyor, istihdam düzeyi düşüyor, milli gelir artıyor falan bir sürü şey söylüyor. O rakamlara da tapıyoruz. O düğmeye de o basıyor. Üstelik diyor geçen hafta anlattım, kusura bakmayın tam üstüne geldim. Üstelik diyor. Daha etkin oldum diyor. Daha etkin oldum ne demek biliyor musunuz? Tek bombayla daha çok adam öldürdüm demek. Daha etkin oldum diyor. Gittin diyor. Uçağın sesini duydular Nakazaki'nin köylüleri diyor. Ve kaçtılar sığınaklara diyor. Ben bombayı bırakır mıyım diyor. Bırakmam. Geçtim ki kasabanın üstünden uzaklaştım. Ben uzaklaşınca onlar dışarı çıktılar. Kandırdım. Kandırdım onları kendi tanımıyla rasyonel. İktisat hesaplarının birinci cümlesi. Halim. Kandırdım diyor onları. Geri döndüm diyor. Tam zamanıydı. Düğmeye bastım. Ve döndüm gittim. Anders soruyor. Ne olduğunu biliyor musun? diyor. Evet diyor. Uçağın aynasından geriye baktım diyor. Bir şey göremedim diyor. Büyük bir duman bulutu vardı. ''Kaç kişi öldü biliyor musun?'' diyor Anders. ''Evet.'' diyor. ''Ama o benim problemim değil.'' ''Aşağıdakilerden nefret ediyor muydun?'' diyor. ''Bu sefer pilot ne cevap veririn?'' ''Kızamıyor.'' Yok diyor. Anders ders çıkarıyor. ''Artık diyor nefret etmeye bile gerek yok. Kitle halinde öldürmek için. Bu da tarihte ilk.'' Ve Kamil tarihi toparlıyor. Yakın bir gelecekte seçmemiz gerekecek. Ya topluca intihar edeceğiz? 45, 65 sene geçti. Dünya savaşı çıkmadı ama topluca intihara gidiyor muyuz? Yani aklsızlaştırılmış isteğin, ihtiras haline dönüşmüş isteğin savurduğu bir dünyada mı yaşıyoruz? Ya da diyor bilimsel buluşlarımızla aynı düzeye geleceğiz. Yani basacağımız düğmenin ne olduğunu bileceğiz. diyor. Fransız devlet adamı, Cumhurbaşkanı Şirak, ya şurada çağdaş, anılarında şöyle bir cümle kullanır. Der ki, biliyorsunuz onların hepsinin arkasında çantalı bir adam vardır. Çantanın içinde bir tane düğme vardır bilgisayarda. O düğmeyle, tüm nükleer başkaları harekete geçirebilir. Kimseye sormadım. Başkan olduğu için yetkilidir. Der ki Şirak, ödüm patlıyordu der. Ben başkan olduğum süre içindir. Böyle bir şeyle karşılaşmayayım diye. Ödüm patlıyordu, çantaya bakmak bile istemiyordum der. Ve başkanlıktan başkanlığı bıraktığım gün ilk olarak buna temindim. Çanta başından defolmuştu. soru. Bitirmek üzereyiz. Beş dakika. Evet, bitiriyorum. Rekabetin, etkinliğin, verimliliğin, gayri safi milli aslanı, ben buna zenginleşmek diyorum Daha iyi. O gayri safi milli asla. büyücü lafı gibi kimse anlamıyor ne olup bittiğini. Zenginleşme. Evet. İhtiraslarının savurduğu bir dünyada yaşıyoruz hepimiz. Ve bundan başka da bir var olma şekli bilmiyoruz. Sorsam, yaşlı ya da gence de, çocuklarınıza ne bırakmak istersiniz? Evet. Başka bir şey bilmiyoruz. Konatus bana öyle geliyor ki, Finoza'nın bütün uyarılarına rağmen, Descartes'in bütün uyarılarına rağmen aklı attı. İktisadı dünyasında attırdı. Bunu burada kullanayım. Anlattım biraz evvel. Nasıl oldu? Sartre diyor ki, cehennemi size tarif edeyim mi? diyor. Cehennem çok basit. Ötekilerdir sadece. Öteki değil. Bugün hepimiz cehennemi yaşıyoruz. Cehennem için başka bir şey gerek yok. Çünkü Konatus, bu bağlantı bana ait. Çünkü Konatus artık sadece emperyal davranışı biliyor. Akıl çoktan terk ediyor. Akıl olarak bildiğimiz tek şey kaldı, teknoloji. Ama teknolojiye de nasıl hükmedilecek bilmiyoruz. Fukushima patlayalı 10 sene oldu, daha bit daha bilmiyoruz. Nasıl, o, orası nasıl arıtılır bilmiyoruz. Sadece Japonya'da e, Fukushima'dan gelen kimseyi, kimse kendi evine almak istemiyor komşu olarak. İstemiyor, korkuyor. Lösemi hastalığı yayacaksın sen, diyorum dünyanın ötekiler artık çoktan ötekiler diyor ki üstad ki 500 sene evvel modern zamanları açarken bir tek şey var diyordu. Akıl. Etkin olmak için bir tek çaremiz var akıl. Bana öyle geliyor ki konatus sadece emperyal davranışlarında müsaadeli. Daha da hüzün emperyal davranışın ne olduğunu bile artık bize birileri öğretiyor işte. Evet, vakit doldu. Herkes de evine gitmeni ister. E, dolayısıyla e, beni dinlediğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Bundan sonra söz Burak arkadaşımdan. Hayır, yani sen... Şey <gülüyor> Aslında soracağım e, <şu gülüyor> soru, e, bu kavramı ya bana öğretecek ya da ben bunu öğrenmişsem, Başka bir şey doğuracak. Şimdi Konatus eğer şu Tanrı, Doğa, insan üçlemesinin içerisindeki bir metaforsa şimdi bu Konatus emperyal davranırken ve çatışırken ötekileriyle kendisiyle hiç çatışmaz mı? Anam soruyor. Konatus'a soruyor. Tabii ki çatışır. Konatus, konatus derken kendinize soruyorsun. Yani, yani <gülüyor> Ben de size soruyorum. Çatışıyorsunuz değil mi kendiniz? Yani elbette unutmamız ben bende o da. Bir, onun için bir neşeli değilsiniz. Ben de o da. Biz diğer soru. Yani şu e, en etkin kullanım ittisadın böyle e, yani en birinci ve bizde onu bize yani ya bir yanılsama olarak şişirilip şişirilip bizim de onun üzerinden ee, onu elde etmeye yönelik öde, davranışta bu bir yanılsama mı? Ya da en etkin kullanım. O hani bombalamak için o, insanları yanıltıp daha sonra hepsini birlikte bombalamaya yönelik bir faaliyet içerisinde bulunan bu en etkin kullanım yani insanların yararına en etkin kullanım olamaz mı? Mesela başka soru. Öteki taraftan Bu kadar. Tabi daha önceki o İtisatçılar Deneyi'nin oradayken Nazım'ın şiirini okumuştum. Stratifim doksan yağıyormuş ete, sütte, umuda, hürriyete, kapısını çaldığımız en büyük hasrete ya yıldızlara götüreceği ya yaşamı ya ayağımıza inecek ölüm diye böyle bir o zaman öyle bir şey. Şimdi bu sorular işte. Bilmiyorum. Soru değil yok. daha çok çok güzel bir katkı, katkı. ama diyecek bir şey yok. Sevinç. Ee, yani benimki de sorun değil mi kafa daha doğrusu karışık. Hepimizin karışık. Yani. Benimki Aa, de karışık merak <gülüyor> etmeyin. çok karışık. her şey olmalıyım. böyle <gülüyor> müze karanlığın ihtirasla açıklığımız gibi geldi bana. Ya yani ihtiras yaptı mesela o düğmeye basan. Ben, ben tam tersini o düğmeye basanın bir akıl olduğunu düşünüyorum. Yani. Gelip, ben Spinoza'dan gelip en sonunda bütün her şeyin güzelceği bir nokta olarak aklı görmeyi ben anlayamadım. Tam tersine ihtirasın tutkunun, öfkenin çok önemli olduğunu, o önümüze eğer bir karanlık açıyorsa bu karanlığın iyi bir şey olduğunu onun içine atlama cesareti göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Magrit'e o işleri yaptıran da bence oydu, sadece böyle bir sürüme, akılla, ben, yani akılla izah edilecek bir şey değildi Madrid'in yaptığı bence. Şimdi de dünyayı eğer önümüzde bir karanlık ve bir onun içine biz debeleniyorsak bu, bu bir aklın ürünü diye düşünüyorum ben. İhtirasım değil. Yani kişisel ihtiraslarla açıklanacak bir şey değil. Ben bunun kişisel ihtirasla açıklanabileceğini hiç düşünmüyorum. Yani bayağı ciddi bir akıl olduğunu düşünüyorum ben burada. Onun için bu kadar böyle aklı bir yere akıl iyi, yer, akılla bunu çözeriz. Özgürlüğümüzü veya diğer şeyleri işte neyse oradan birleştirerek varırız. Demek bana hiç şey gelmiyor yakın gelmiyor tam tersine e, ihtiraz, tutku çok önemli diye düşünüyorum. E, duygular hiç söz edilmedi. Mesela duygular çok çok önemli diye düşünüyorum. Efendim? İsmi ismi duygu zaten konu. Söz ettik duygulardan. Ama yani benim anladığım anlamda söz etmediniz. Onun birleşimini, içine başka şeyler koydunuz. Ben onları koymuyorum. Evet. Hmm, işte böyle bir tamam. soru tamam. olarak da alabilirsin. Yani konatus aslında bir metafor mu? Şimdi mesela tanrı atanı bir kazanan, tanrı atanı, <gülüyor> atanı bir kazana, bunlar hepsi böyle de, kaynaya kaynayan, <gülüyor> burada bir metafor ve herkeste de değişik bir şey de, doğaçlar yani, e sizinle e saldıran e bir, e şey e şey e <gülüyor> Beyler, bir şey mi? Nasıl bu kadar olumsuz bir olarak niye <gülüyor> değerlendiriyorlar sana? <gülüyor> Benim anladığım kadarıyla şey, <gülüyor> Sevinç, <gülüyor> e Spinoza'daki konatus insana gerekli olan bir enerji şey. Yaşam sevinci ve çabası. Ama akılla birleştirmezsen bunu, ihtirasa döner. Ve ondan sonra da sonumuz olur diyor. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Beni dinlemedi. <gülüyor> <gülüyor> İsteyen içinden, içinden, hayır, isteğin içinden hayır, aklı çıkarttığımız zaman ihtiras olur. Ok. E aynı şey dedin. E, aynı şey dedin. Zamanda... <gülüyor> <gülüyor> Peki ya. bir dakika. Seviç bitmedi. Aynı zamanda ihtirası öldürür. Yani orada aklı öne çıkarıp böyle işte veya ihtirası kontrol altına alan, alması gereken bir şey olarak sunulması bana yakın gelmedi. Yani ihtirası, isteği güçtenli olarak kavrayıcı katılırım ama sonuçta istek aslında siz bir istirası kastettiniz yani itiraz, tutku, Yani istek, ya. Konferansları düzenleyene vermezsek çok şey olacak. bana. Pardon, pardon. ben konuşmaya başlarken konuşmanın heyecanı içinde size teşekkür etmeyi unuttum. Ee, sevgili Demet arkadaşım bütün bunların mimarı. E, dolayısıyla beni davet da eden de beni davet eden bütün zarafetiyle ben ona teşekkür ediyorum. Ben teşekkür şökle de geldiğiniz takdirde. Hatta, hatta, hatta bu senalede <gülüyor> bulunan da demek ki. Daha <gülüyor> da burada gaylonsandan <daha> neler <gülüyor> vardı? Doğru. Ve bu çok güzel. İşte bu iteratif konatus suyu. ben de sevince katılıyorum. Yani akıl her zaman doğru kararlar vermeyebiliyor. yani rasyonel üzerinden akıl tanımı yoksa rasyonellik yani tercih bütün ilişkisi içerisinde. Başta çok güzel söylediğim konatus, her bir konatus subjektif bakardı. Yani neye göre doğru, neye göre yanlış, aklın aldığı karar, bunu belirleyebilmek bence çok zor. Artı o şeyde, yani akıl, özgürlük, istek, bilinç dedim. Bilinç eğer farkındalıksa, ne olduğumuz bu, farkında olmak, farkındalığın farkında olmak diye tanınlarsak bilinci, akılı da dengeleyecek bir şey olarak da düşünmek lazım. Yani çok bilinç konusuna girmediğin, aklı çok yani Spinoza bu kadar gerçekten Neşe'nin filozofu olarak bildiğim Spinoza'yı Spinoza ben e, eksik ya da yanlış tanıdığımı düşündüm. Çok rasyonel, aklı çok ön planda tutan, o anlamda Sevince katılıyorum çünkü sezgilerin doğru karar vermekte, yani Konatus'u gerçekten neşeye yöneltmekte, hayat enerjisini coşklu bir şekilde çoğaltmakta, Konatus'un sadece akla değil, sezgilerimize, duygularımıza ihtiyacı var gerçekten. Yani yalnızca Apollon değil, Dionysos'a da ihtiyacı var insanoğlunun. Konatı diye düşünüyorum. O anlamda dünce katsı. Zatirlerin dansına. Zatirlerin ee, <gülüyor> dansına. Zatirlerin dansına. Yani. Da. Ben de yine da. o dansı çağırıyor diye düşünüyordum. Ne şeyi çağırıyor? Çok Yaşansın fazla akıl şey örnekleri geldi. Yani ben yani çok bildiğimi iddia etmiyorum tip nozaya ama yani işte anlamaya çalışıyorum. Ee, akıl çok öne çıkınca. Bir, mesela bir konuşması da yargılamadan sözü, yargı da akılla başlıyor. Mesela bu Foucault'un bugün e, kimin yazısındaydı. Çok güzel bir hikayesi var. Mesela bir e, Afrika'da ilksel bir kabilede bir e, Foucault anlatıyor bir hikayeyi. E, bir e, film gösteriyorlar. E, orada e, bu şey Vietnam var ya komşuluğun üzerine bu sene onun üzerine bir yazı da geçiyordu. Sonra da bu filmden de nasıl etkilendiğine bakıyorlar o yerlerin ee, figür şeyler var işte filmde karakterler var insan karakterler. Onlar filmde hiç yerlerin onlar dikkatini çekmemiş hiçbir yargı yargı yok sadece ışık ağacın gölgesi mesela yerler bunları görmüşler ben biraz spinozayı oralarda görüyorum. Yani akıl bize sadece o insan, o figürleri gösteriyor diye düşünüyorum ben. Halbuki o gölgeyi ve ışığı kaybettiğimiz şey onlar. Bence ama kaybettiren de akıl diye düşünüyorum ben. Yani e, ben şeyim bu. Şimdi e, teşekkür ederim katkımın için. Estağfurullah. Ederim, tabii. Herhalde ben anlatamadım ama zaten bu kadar kısa bir zamanda nasıl anlatabilirim? Temelinde tabi bunu afekt denem, afekt, afektasyon denem, duygulanım denem ee, bir süreç var. Duygulanım, benim biraz evvel söylediğim, naturan yolcular çıktığında dış dünyadan gelen bütün rastlantılara açık olması. E, biraz dikkat etmek lazım, rastlantı kelimesinde <gülüyor> rasyo yok. Başta başta işe başlarken... Descartes'ten ayrıldığı yer burası. Rasyo yok. Başta duygulanım var. Başta seziler var. Onları alıyor, topluyor. Natura'nın içindeki bir natura. Diğer natura'nın geri kalan kısmından gelen izlenimleri topluyor. Ve tesadüfen topluyor. Buralarda tam tersine rasyo yok. Terde. Yok. Onun için de Ama ondan sonra konatus onlarla karşılaşıp rotman başlayıp gerilemeye başlayınca <gülüyor> akıl devreye giriyor. Aklın düzene soktuğu duygular, duygulanımlar, afektasyon Nerede duygu yok. Tam tersine çünkü Natura'nın kendisinde duygulanımlar maddeden kaynaklanıyor, duygulanımlar dönüp maddeye etkiliyor. Ama bir, bir ayrım yok. Rasyoda şey. bütün bunların bir parçası olarak duygulanımların sahibini, Hı. varlığı, emperyal davranışı itip kederlendirmemesi için onu tutmakta görebilir. Akıl orada emperyal bir iş görmüyor mu? Ay, Başka bir şey yok ortundan. Sadece evet. yani, kısa bir şey e, yani ben de belki burada bir şey e, sırf bir şeyler doğdu girmek istedim. Mesela istek olarak uçmaya kuşları görüyorum ama uçmak gibi duygulanınlarım tamam ama bu devreden çıkan istek kendim uçurumdan atarım. Yani akıl onu yani itirazla farklı güzel. Güzel. uçabilmek yani. uğruna yani itiraz noktasında evet. kendi uçunda atarım ama aklı kullanırsa güzel. onu yapamayacağımı farkına varırım yani o dengeyi akıl sağlıyor. Güzel. Yani, ben öyle anlamadım. Tamam Çok güzel. Tamam. Yani, evet. Anlatırız. Evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne Niye Magritte'ye ressam? Ama o yüzden gidip, o resmi yapmışız. Süleyman süleyin sağlık. Biz artık bakmıyoruz. <gülüyor> yani o akıl bizi öyle bir üzerine sokuyor ki ben biraz oraya <gülüyor> dikkat çekmiştim. Akıl çok evet. öyle gidince. <gülüyor> Tabii ki salaklı bir akla ama öyle öyle o şey. uçuruma gidip biraz o uçurumdan ben de seni anladım, bakmak, o uçurumun çağrısını duymak. Biz bunlardan çok uzaklaştık. Biraz Şak. onun için Foucault'un anlattığı hikayeyi evet. şey yaptık. Biz sadece oradaki, o işte, o uçurumun başında akta akta duran adam i̇şte, olduk. İşte bizi dışarıdan en kötü edilen şey. En kızı için evet şey oluyor. oluyor. Evet. Şimdi, şimdi oluyor. Yani sen de yapıldı böyle bir şey. Evet. Buradaki akıl, eğer sistematik akılından, sürüdüyorsak, o zaten şunu söylüyor. E, üç önermede bulunuyor. İnsanlar eğer akllarını ve sezilerini kullanmadıklarında, zaten özgürlüklerini de kullanamıyorlar. Akıllarını kullandıklarında özgür oluyorlar, e, demokrasi oluyor. Ama eğer sadece sezilerini kullandıklarında ise mutlu, ve yardımsever ve aslında Spinoza'nın istediği insan olduğunu söylüyor. Ne zaman da son cümleyi anlayamadım. Se sezilerini kullanarak. Çünkü o zaten insanların tabi bir ışıkla meydana geldiğini düşünüyor Spinoza. Ve bu tabi ışığın içinde de e, mutluluğu, e, arzuyu, güzelliği, yardımseverliğin olduğunu söylüyor. Yani buradaki eğer bahsettiğimiz, eğer şunu bahsediyorsan akıl gittiğinde işte o zaman e, bütün kötülükler, her şey e, olduğunu söylüyor. Ama bence unutmayalım. Bu arada bize en çok söylenen şey akıllı ol yapı. Evet. Azıcık aklımızı yitirmeye ihtiyacımız Ama... var. Ya, bu Spinoza'nın şeyi yani önermelerinden söz ediyorum. Tabii ki bizim, bu eğer biz anahtıkla düşünmemizde Burası, alırsak olmaz. Evet. Yani odanın, sen Şimdi tam top olmuşsun, şey, <gülüyor> sevinç. Ya ben şurada anladım, burada katılmak lazım. İstekleri sınırlayan bir noktaya gelmişler, gel. istekleri sınırlayan bir noktaya gelmişler, akıl yapmışlar Tabii yani isteği kaybedip aklı korumasının bir faydası yok. Peki bir dakika, akıllıki arkadaşım, Buyurun. Biraz daha ben başım başlığın ya yani son zamanlarda bir şeyle özdeşleştirdim. Konferans doğru anlamış bir şekilde paylaşmak istiyorum. Dijital çağına girdiğimiz" dünyada artık konuşuluyor." "Yani bulunduğumuz sistemin şahlandığı döneme artık bilgi birikiminin 1 2 3 4 değil de 1 2 4 8" ...16 şeklinde yükseldiği, insanların ilk kez bilgiyi yoğurmakta yetişemediği... ...sürekli bilgiyi genişletmeye çalıştığı, bu konuda da yetişemediği bir noktadayız. Ama benim dikkatimi çeken bir şey var. İlk kez sanki tarihimizde felsefi, ahlaki, belki sanatsal akıl... ...yani onu yorumlayacak... ...onun etiğini belirleyecek, nereden gelip nereye gidiyoruz'u tartışacak olan aklın biraz geride kalması. Teknoloji aklının ilerlediğinden bahsetmiştiniz hocam. O te akılla yorulmuş teknoloji cidden dört mala koşarken sanat gibi... ...dediğiniz hani burada hani insanlar da söylüyorlar, sevgiyi falan hani eksik kaldı diyorlar. Aslında evet, akıl yüzünden eksik yani akılsız olduğu için eksik kaldı artık. ...günümüzde hiç gördünüz mü sanat akımlarının artık dünyamıza şekil verdiğini... ...mesela bir Picasso eskiden göktelenin nasıl yükselebileceğini yön verirken... ...o da besleniyordu bazı felsefi fikirlerden. Artık göktelenler pop art dediğimiz veya daha farklı sanat alanlarıyla akıllarımıza hükmederek... ...neyi nasıl sevmemiz gerektiğini söyleyerek, neyi nasıl istememiz gerektiğini söyleyerek... ...herkes birey olacakken... Bütün herkesin içine boşaltılmış bir birey vasfının. Ben sana söylemiştim dikkat et diye. Herkesin içine boşaltılmış bir birey vasfının yüklendiği yüksel, eğitim yerlerimizde, okullarımızda. Ben, <gülüyor> sen benim yerime göz mü koydun? Ben... Sen benim yerime göz mu koydun? Hayır hocam ben sizden diklerimle açtığınız Çok yolla işi tutmaya evet, çalışıyorum Çok. kendi önümüne de. Bence biz sizi takip edeceğiz. Bana da öyle geliyor. Yani, yani benim demek istediğim bu Bilelim. duyguların... Artık e, akılsızca etrafa saçılması. Yani ak, akılsız olarak teknolojinin uçarken duygularınızı da akılsızca peşinden gitmesi olduğunu düşünüyorum. Bilişim çağına girerken gerçekten topluca intihar mı edeceğiz? Yoksa aklı kullanarak şekil verip insanlığın ufkunu ileriye mi taşıyacağız? Çünkü şu anda bir türün insanlığın yok olup olmaması hakkında konuşuyoruz bence. Çok daha önemli. Peki, ben bir şey sorup şey yapacağım, sormayacağım daha doğrusu. Tek şey aklıma gelen e, bir kere e, şu e, biz bir tane bir prototipten bahsediyoruz ve bir anomalı yaşıyor, diyor değil mi? Yani böyle gidiyoruz, koy vermiş gidiyoruz. Peki bu aslında sistemin bir parçası olarak biz doğal mı davranıyoruz? Yoksa bizi buradan saptıran şey? Ki nedir? Yani mesela kapitalist sistem midir? Adını niye koymuyoruz ki o zaman? Biz niye sapıttık eğer sapıtmışsak? Öyle değil mi? Ne oldu bize? Cinnet mi geçiriyoruz? O zaman Metin'den şunun teşhisini e, isterim açıkçası. Bunu biz nereye bağlayacağız? Yani biz niye bu yerden sap saptık? Bize bunu yaptırtan şey bizatihi sistemin kendisi olmasın? Dolayısıyla eğer sistem yarın öbür gün değişirse belki insanlar yeniden... Mesela John Serzan diye bir anarşist var. Ona göre insanoğlunun yaşadığı en ileri düzey tarım toplumuydu. Modernite korkunç bir şey diyor. Dolayısıyla biz yeniden masumiyete dönersek tabii bu biraz ütopik. Baya bir karın. Kar Üto ütopik tabii biraz bir ütopik. Ama eğer o zaman e, Metin'e sorum şu. Bu... E, Şikayet ettiğimiz insan, niye saptı? Kendi doğası gereği sapmaya mı meyilliydi? Ve dolayısıyla aslında doğal bir şey bu sapış. Yoksa sistem bizi manipüle mi? Çünkü eğer, son soru, soru şey, eğer böyleyse doğası gereği ise kabullenmekten başka çaremiz yok. Yok eğer, eğer doğamız değilse bu, o zaman enseyi karartmayın. Yani sistemler değişir. Ee, neler neler geçirdik. Yani, İkinci Dünya Savaşları, işte toplama kampları... Yani, Her yani, şey yani, daha kurtarırız. siz ek olarak evet. evet. birlikte olmalısını yani, bir söyleyebilir miyim? Yani, <gülüyor> çünkü benim okleti ilk takıldığınızda şu oldu, isteğin belirlenemez yani, insanın doğasında olduğu kısmına yani, sorun değil mi? Ben bilmediğim için sorun bir detaylı. Şimdi ben de yani buna ek <gülüyor> olarak şunu söylemek istiyorum. yani Acaba isteğin e, dışımızdan belirlenebilir hale gelmiş olması mı bu sapmayı yarattı? Belki hani, bununla da bakılabilir. Yani, Sistemin isteği değiştirebilme becerisi nedir? Tam doğru söylüyorum zaten. Evet, şimdi e, Burak tabi çok güzel bir şey sordu ama ben önce e, olumsuz soru değil sorana bir tek değil bir de olumlu katkıda bulunan yani olumsuz derken şey anlamında soru anlamında başka bir anlamda değil. Arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Şaka bir yana da gerçekten eee yani yaşını aşan şeyi var, donanımı ve tespitleri var. Çok mutluyum. Yaşı karıştırma. <gülüyor> evet. ee, şimdi e, Burak'ın sorduğu soru tabii çok önemli. Öyle çok da kesin cevabı yok ama e, ben bir şey anlatmaya çalıştım. Galiba hızdan, şikayet ettiğim hızdan dolayı iyi anlaşılamadım, iyi anlatamadım. Eee bir tane hipotez ölçeğinde bütün tarih aydınlatmak gibi bir şeyim yok, yarım saktı. Bütün tarihin gidişine de yön vermek gibi bir amacım yok, zaten olamaz. Benim öyle bir aklım yok. Ama bir hipotez, yani kalkarak insanın belli bir yönünü anlatmaya çalıştım. Ve orada demeye çalıştım ki insan konatüs Doğası gereği yayılmacıdır. Orada diyor Spinoza, yargılamak değil, önce anlamak. Akıl için söylüyorum bunu yani Öyle diyor, öyle diyor. Yola çıktıktan sonra diyor, anlatmaya çalıştım, yola çıktıktan sonra diyor, bir tane ona olumlu davranan dış etkenden dolayı emperyal davranışını arttırabilir. Arttırır. Yazdım oraya, <gülüyor> sonsuza kadar yaşama eğilimi gösterebilir, sordum da var mı göstermeyem çağda? Google bunun peşinden kar kazanmaya çalışıyor, iktisadi sistemle bütünleşiyor. Şimdi bana öyle geliyor ki, artık bundan sonra çok önemli değil ama çok semlisist bir şekilde İlla ki o bence Marksın bile en semplisist yorumunu koyup da iktisati sistem kendiliğinden sistem değildir. Eğer öyleyse o zaman baskı halkı zaten. Eğer iktisati sistemin temelini oluşturan teknoloji ise eğer kapitalistin davranışı ise, işte buraya geldi kapitalistin davranışı ise. Nasıl bulacağız onu? nasıl bulacağız sonsuz kar isteğinin ne no demek olduğunu? Nasıl Kapitalist sistemin demek bana yeterli gelmiyor. Kapitalistin demek yeterli geliyor. O zaman kapitalistin sonsuz kar isteğini analiz etmeye çalışıyorum. Yani bazı filozofların yardımıyla. Ve orada görüyorum ki evet konatus şey olabilir. E yani yuvarlak sevgi, aşk kelimeleri falan bu dünyada çok söylemiş, hiçbir işe de yaramamış. Hani severim birbirimizi, hippiler, hippiler vardı, hippiler vardı. Ama yani, da, hippilerden sonra yetmişte Thatcher darbesi geldi. Tozunu attı herkesin. Ne hippi kaldı, ne bitnik kaldı, ne çiçek çocuklar kaldı. Peki, o zaman çare. E çareyi de işte benim daha çok aklımı neredeyse bilozyen bir şey içinde gördüm. Yani mümkün olduğu kadar çok dış etken olsun. Bunun siyasal tercümesini herhalde herkes yapabiliyor. Yani diyor ki adam, insan aklı yeterli değildir algılamaya. Ben de soruyorum, yeterli değil benim aklım diyen varsa söylesin. Bir soru soracağım, söylesin. Güney, şey, Kuzey Kore'de ne oldu? Var mı şey Ben de bilmiyorum. Yani siz değil, ben de bilmiyorum. Ama bir şey var mı? Şu kadar güzel Kore. istediği zaman nükleer füze atıyor. istedik Ne oluyor? En basit olan. Kendi içinizde ne oluyor? Var mı kendini? Mertçe, Magrit gibi tasvir edebilecek olan. Yok. Ben yok. İşte Magrit var. O da Magrit. Onun için Magrit. Bunu bulmaya çalışıyorum. Yani Korotus eğiliyor ve emperyal davranış içinde ben dedim diyen var mı? Ben hiç görmedim. Bu iktisadi? Ama bunda iktisadın büyük bir rolü var. Bunu kışkırtıyor, bunu kullanıyor ve biraz evvel söylediğim gibi küçük bir elit isteğin isteğini yok edip, anlatamadım bunu dediği gibi, boşaltıp boş bir küfe gibi, boşalmış bir küfe gibi bir dünya yaratıp, bizleri de boşalmış bir çuval haline getirip, Yeni baştan bunlar sizin isteğinizdi. Hadi bakalım oyalayın. Peki neden iktisat diyorsun neoliberalizm ya da kapitalizm? Denilir mi? Mi? Mi? mi? Ben bence daha bence daha anlamlı. Yoksa karşı değil mi o tarama? çünkü iktisat tek değil tabii. Evet. Do Dolayısıyla. De şey, ben kartı şey, evet ederim. son soruyu aldım sizler. İlginç bir de oldu. biraz yüksek sesle. Yani, i̇lginç bir de konuşmalar oldu. Yani ben e ben tık doktoruyum. <gülüyor> bilen arkadaşları dinleyince kafamın aydınlandığını hissettim. Ama ben toplumcu bir insan. Yani çok düşünen, onunla ilgilenen politik bir insanım. Bu yakın zamanda homosal kensi yazan Aha. bir kişi var ya. Harari. işte onun kitabını biraz inceledim. Yani bencillik kendini ekonomik olarak kurtarmak e, rahatlatıyormuş gibi gösteriyor. Ama bizi toplumdan uzaklaştırıyor. Bu şu anda toplumun sorunudur. E, yani humanist bir şekilde e, daha fazla çevreyle iletişim kurarak işte faşirine karşı çıkarak başkaları halletmek gerektiğini düşünüyorum. Bu yani felsefeyle birlikte insanı daha mutlu kılabilir toplumu da ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evet, evet. hep bir örneği vardı. Ben e, bir Türk mensubunun e, evinde bildiğim için e, bir kabile buluyorlar ki orada tansiyon hiç yok. 7'den 70'e. Bakıyorlar ki tuzu tanımıyorlar. Dolayısıyla bir şey yani bir şey tanımadığınız zaman veya bir şeyin üstüne böyle e, boca edilmediğiniz zaman belki insanın o fizyolojisi değiştiği gibi kendi davranışları da değişebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla doğasal çok şeye inanmıyorum. Yani bu insan o zaten böyledir demekten ziyade sistemi değiştirirseniz bence insanın birçok şeyi değişir gibi geliyor. Bu benim da aksane kanal. Evet çok teşekkür Peki ediyoruz. son bir cümle söyleyeceğim. Sonra gidiyoruz. Ben sorularıyla e, benim zihnimi açan Spinoza'nın dediği gibi hepimizde yeni rastlantılar yaratabilir. Eee Burak arkadaşımın, o yerime göz koyanın <gülüyor> bütün değerli katkılarına çok teşekkür ediyorum. Biz de bütün kararsmasına rağmen içimizi güzel anlatırlarız.